Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nur suresinin başlarında idik. Geçen dersimizde ilk ayetlerde zina edenlerin hükmü ve cezası ile alakalı Ayet-i gördükten sonra bugünkü dersimizde namuslu ve iffetli olmakla birlikte başkalarından her ne sebeple olursa olsun başkaları tarafından zina ettikleri iftirası ile karşı karşıya kalanların durumu ve bu iftiraları yapanların hükmü ile alakalı ayet-i kerimelerle başlayacağız. Estağfurullah. billah, dördüncü ayet-i kerime şöyle başlıyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَةِ O muhsan kadınlara yani iffetli kadınlara iftira atanlar, Türkçe'de bu ifade doğrusunu isterseniz oldukça yavan kaçıyor Arapçasına kıyasla. Çünkü bu kelimeler Türkçe'de normal olarak bu gibi hallerde kullanılan kelimeler, bu gibi cümlelerde kullanılan kelimelerdir. Bunun karşılığını teşkil eden Arapça kelimelere, bu iki kelimeye bakalım. Yarmuna Türkçe'ye biz iftira edenler, iftira atanlar olarak tercüme ettik. Aslında kökünü teşkil eden ramea fiili ne demek? Ok attı demek. Yani ok atan kimseler İftirayı neye benzetmiş oldu cenab Allah? Oka. Ok nasıl yaralayıcı, öldürücü, acı ve ızdırap vericiyse, iftira da bu yönüyle öyle bir acı ve ızdırap vericidir. Muhsan kelimesi, muhsanat yani kadınlar çoğuluğu, muhsanat hasın kelimesinden geliyor hasın kökünden geliyor hasın korunması sağlam kale demek korunması sağlam kale demek mümin kadınların namuslarını iffetlerini korumaları bir kaleyle bir şehir halkının korunmasına benzetilmektedir. Yani bir şehir ahalisi için kendilerini korumak noktasında, nokta, korumak bakımından kale ne kadar emniyetli ise, o kale olmadan nasıl o şehir düşmanın Kolaylıkla talanına maruz kalacaksa kadın için namus ve iffet de böyledir. Namusunu ve iffetini koruyan bir kadının adı veya bir erkeğin adı muhsan erkek için muhsana kadın içindir. Demek ki erkek olalım kadın olalım. Namusumuz bizim için bir şehrin kalesi gibidir. Kale kaybedilirse veya yıkılırsa o şehir her türlü tehlikeye maruz kalır. Kıymeti kalmaz. İşte bu incelikle bu incelikle namuslarını ve iffetlerini koruyan kadınlar diye tercüme edebileceğimiz vasıftaki kadınlara Cenab-ı Allah tekili muhsana çoğulu muhsanat ki Arapçada kullanılan bir tabirdir denilmiştir. Ve iftirayı da bahsettiğimiz gibi ok atmak anlamındaki rame fiilinden getirerek kullanıyoruz. O erkekler ki namuslarını, iffetlerini bir kalenin şehri koruduğu gibi koruyan kadınlara iftira ederlerse bir yükümlülükleri olacak. ثُمَّ yatu يَعْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا Sonra da bu iddialarına iftiralarına delil olarak bu iftiralarını ispatlamak üzere dört şahit getirmeyecek olurlarsa öyle yap. Kaleyi yıkan düşman kaleye ok veya silah atan bir düşman mancınıkla atış yapan bir düşman topla mermiyle atış yapan bir düşman kaleyi ister yıksın ister yıkmasın. O düşmanlık etmiştir. O düşmanlığının bir cezası olacaktır. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki eğer insanlara kendilerinden delil istenmeden şu hukuki inceliklere bakınız. İnsanlara kendilerinden delil istenmeden iddia ettikleri şeyler verilecek olsaydı birçok kimse haksız yere başkalarının malında ve namusunda hak sahibi olduklarını iddia edeceklerdi. Birinci müeyyide kardeşim benim senden yüz lira alacağım var versene. İspat gerekir. İspat edemezsen, duruma göre faraza bir topluluk önünde niye borcumunu vermiyorsun dediğim zaman senin manevi şahsiyetin de zedelenir. Senin şeref ve haysiyetine dokunur bu. Sen kendinden emin olsan bile bu halden dolayı sıkılırsın, rahatsız olursun, üzülürsün. Bu bana nasıl bunu yaptı dersin. Onun için İslam şu hukuki ilkeyi getirmiştir. El beyyinetu alal mudda'i. Delil getirmek, delil göstermek iddia sahibine aittir. Şimdi Filan kadın zina etti diyecek adam. Olabilir mi? Olabilir. Fakat hakim ona isterse mahkeme önünde yapmasın. Bu iş o kadar İslam'da hassasiyetle üzerinde durulmuş bir konu ki. Akil balik birisi birisine ey zina çocuğu derse bile onun da cezası 80 değnektir. Çünkü iftira ediyor annesine Annesine iftira ediyor Annesine iftira ediyor Ispatla denir O çocuk veya o insan Hakime gitse Dese ki bu adam Veya onun annesi Bu adam şu kadar kişi önünde Şahitler önünde Benim oğluma çocuğuma Böyle dedi veya bir kimse bir erkeğe ey çok affedersiniz şu işi yapan kadının kocası gibi hitap edecek olsa hakime dava edilir. Böyle diyen adam ya kayıtsız ve şartsız dört erkek şahit getirir o kadını zina ederken gördüklerine dair veya ayet kerimede belirtilen cezayı çeker 80 değnek. Yani İslam sadece sen namusunu koru dememiştir bize. Başkalarının da namusunu koruyacaksın demiştir. Başkalarının da namusunu koruyacaksın. Senin namusun senin için değerli olduğu kadar daha doğrusu Cenab-ı Allah senin namusuna şeref ve haysiyetine değer verdiği kadar senden başkalarının namusu, şeref ve haysiyeti de aynen senin gibi değerlidir. Hukuk önünde eşitlik de bu demektir. Efendim bu şerefli asilzade birisidir. Buna iftira edilirse 80 değnek Alt mertebedekilere yetmiş, öbürlerine 40 50 falan diye indireceğiz. diye hiçbir şey yok. diye öyle bir şey yok. Bakın Selman-ı Farisi Bilal-i Habeşiye doğru bir söz şey söylüyor. Özü itibarıyla doğru. Ey siyah kadının oğlu diyor. Moro siyah kadın oğluydu. Fakat bu doğruyu hakaret maksadıyla söylemişti. Küçümsemek maksadıyla söylemişti. Bilal ağlayarak geldi Resulullah'a şikayet etti. Benim kardeşimin bana ne dediklerini duyuyor musun ya Resulullah? Selman diyor, ben sende cahiliye damarlarını artıklarını görüyorum. Annesinden dolayı onu ayıplıyor musun? Onu annesiyle nasıl ayıplayabilirsin? Seni beyaz tenli yaratan da aynı Allah'tır. Onu ve annesini siyah tenli yaratan da Allah'tır. Neden dolayı sen onu küçümseyebilirsin? Böyle bir şey yok. Bu kadarına bile tahammülü yok. Bu dinin başkalarına... Ağır laf söylemek noktasında. Bu kadarına bile müsamaha yok. Bu kadarına bile müsaade edilmiyor. Ve buna... ...sende cahiliyeden bir izler görüyorum diyor. Cahiliye artığı izler var sende. Onları bırakmak lazım. İftira... ...asılsız iddialar... ...insanların neseplerine, soylarına, soplarına dil uzatmalar... Tamamıyla İslam'ın dışındaki cahiliyenin kalıntılarıdır, artıklarıdır. İslam bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bunun bir kısmını az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi nebevi irşatlarla ve tehditlerle ortadan kaldırmış, yasaklamış önüne geçmiştir. Bir kısmı içinde ne yapmıştır? gerekli hukuki cezaları da müeyyideleri de e, önlemleriyle önlem olarak ortaya koymuştur. Şimdiki ifadeyle yaptırımları öngörmüştür. Ayet-i Kerime'yi görmeye çalışalım. Dört şahit de getirmezlerse fecliduhum femanine gelde. onlara onlara Seksener celde, seksener sopa vururuz. Tabi fıkhi bakımdan bu iftirayı yapanda aranan şartlar var. Bu iftiranın yapıldığı kimsede şartlar var. Bu iftiranda kullanılan sözlerde aranan şartlar var. Mesela zina lafızını ve eş anlamlı lafızları Açık olarak zikretmezse ve o manaya da gelebiliyor gelmeyebiliyorsa 80 değnek olmaz da hakimin takdir yetkisine göre ceza verilir hile. Çünkü hukuk ifade yerindeyse bir takım şekilleri bir takım müşahhas ve maddi hususları sınırları belirlemek zorundadır. Belirlemese, hukuku aşmanın sınırları da belli olmaz. Hukukun aşıldığı, tespit edilebilmesi için sınırlarının da tespit edilmiş, tayin edilmiş, belli edilmiş olması lazım. Onun için, iftirada, iftira edende aranan şartlar var. Akil ve balik olacak. İftira edilende aranan şartlar var. Onun da akil ve balik olması şartı var. Gerçekten zina ettiğinin bilinmemesi şartı var. Ve buna benzer, kullanılan sözlerde az önce bahsettim, ifadelerin açık olması icap eder. Ve buna benzer hukuki bir takım şeyler var. Bunlar ilgili fıkıh kitaplarında bilhassa genişçe açıklanmıştır. Bunlara işte bu şekilde iftira şartları Taahkuk eden kimselerde ne gerekiyor? 80 tane celde vurulacak. Bu vurulacak celdede de aralan şartlar var. Cezanın uygulanacağı kişinin evvela dünya olarak o cezayı tahammül edebilecek sağlıkta olması lazım. 80 değil 50 deyinek yedi mi? Ölme ihtimali var. Veya hastalanma ihtimali var. Hastalığının ağırlaşma ihtimali var ceza ertelenir. Ceza ertelenir. Yani e, İslam bu manada her meselede olduğu gibi bu ve diğer bütün meselelerde de cezalarda da son derece insani ve son derece merhamete şey vardır. Niçin? Çünkü bizim derdimiz bu cezada insanı öldürmek değildir. Derdimiz o insanın Hak ettiği cezayı alarak bir taraftan iftiraya maruz kalanın namusunu, iffetini korumaktır. Diğer taraftan da bu gibi suçları işlemeyi hatırlarından geçiren veya geçirmesi muhtemel olan kimselere gereken dersi vermektir. Ve böylelikle bu kötülüğün önünü kesmek olmasa bile... Asgariye indirmektir. Durum böyleyken daha maalesef küçücük çocuklarımız birbirlerine çok affedersiniz sinkafla küfür etmeye başlamışlar. Bunun İslam terbiyesiyle edeb ve ahlakıyla alakası var mı? Olabilir mi? Öyle şey olur mu? Bunlar Müslüman anne ve babanın evladıdır. Evet. Cemiyet bu konuda hassas değil. Sistem bu konuda hassas değil. Sen nesin? Öyle şey olur mu? Maalesef oluyor. Rabbim her türlü cahili iz ve eserden muhafaza buyursun bizleri de. Zürriyetimiz de. Sadece bu kadar mıdır cezaları? 80 değnek mi? Bir daha var. Ve la teqbelü lehum şehadeten ebeden. Allah Allah. Bir daha ebediyen onların şahitliklerini kabul etmeyin. Dinin iffete verdiği önem bakın hukuka da sirayet ediyor. Şimdi laik mahkemelerde durum nedir? Bu adam birilerine iftira etmiş midir? Etmemiş midir? Doğru mudur, yalancı mıdır? Araştırıyor muyuz Yok öyle bir değerleri. Namusum şerefim üzerine yemin ederim bitti. Nedir namus ve şeref kardeşim? Çok affedersiniz. Şerefsizlerin sürülerine bereket nasıl bereketse olduğu bir cemiyette insanların namus ve şereflerine yemin etmelerinin ne kıymeti var? Kaç para ki o namuslar ve şerefler? Böyle şey olmaz. Böyle yemin olmaz. Niye? Niye? Çünkü namus ve şerefin korunmadığı bir sistem içerisinde insanlar namus ve şereflerine yemin ediyorlar. Çok gülünç bir vaziyet ya büyük bir çelişki. Namus ve şeref anlayışının olmadı. olmadığı. Çok affedersiniz beden benim değil mi diyen kadınları böyle diyen bir ortamda bir toplumda. Bunlar şahitlik yapacakları zaman namus ve şerefleri üzerlerine emin et, yemin etmekle doğru söyleyeceklerinin teminatı mıdır bu? Öyle bir şey olur mu? Ama İslam onun geçmişine bakar. Dur bakalım bunun hukuki bakımdan şahitliğinin kabul edilmesini önleyecek bir husus var mı? İslam fıkhında şahitliğin kabul edilmesinin önündeki engeller, madde madde zikredilmiştir. Bir kimsenin önüne gelene sayıp sövmesi ve bunu alenen yapması, onu şahitlik mertebesinden, şeref rahisiyetinden mahrum eder. Çünkü İslam'da şahitlik Allah için yapılan bir ibadettir. Allah'ın öngördüğü hakların hak sahiplerine ulaştırılması için önemli bir belgedir. Yani Allah'ın, yani İslam şeriatının madde madde, tıpkı namaz emri gibi, tıpkı oruç emri gibi tatbik edilmesi için şahitlik bizim için vazgeçilmez bir müessesedir hukukumuzda. İslam hukukunda. Bu hukuk ne kadar... ...sağlam, inançlı insanların üzerinde yükselirse o kadar güzel işler. Dolayısıyla doğruyu yalandan ayırt etmeyen, bu iş için ehemmiyet vermeyen, bu işe ehemmiyet vermeyen bir insan... ...önüne geldiği gibi konuşan, gelin ben şahitlik edeceğim, sen orada dur. Sen daha bu cemiyette, İslam hukuku nazarında, İslam cemiyetindeki Müslümanlar hakkında... Onların hukuklarıyla ilgili şahitlik edecek mertebede değilsin. Evvela bu konuda ehliyetini ispatlamalısın denilir. Aleykümselam. Bilhassa büyük günahları. Açıktan işlediği bilinen bir kişi olmayacak. Açıktan. Gizli kendisiyle Rabb'i o bizim bileceğimiz bir şey değil. O Rabbi ile alakalı. Ama biz cemiyette o insanın herhangi bir büyük günahı aleni olarak işlediğini görmeyeceğiz. Veya bunun emaresi olan bir halini görmeyeceğiz. İçki içtiğini fiilen görmedin. Ama elinde içki hijyesi yalpalayarak gidiyor. Bu neye alamettir? Ciddi bir karinedir. Belki ona içki cezası vurulması için yeterli delil olmayabilir ama şahitliğinin kabul edilmemesi için yeterli bir delildir. Çünkü hem elinde içki şişesi, hem evren özleyen yalpalayarak yürümesi, ağzının kokması vesaire her neyse, e bunlar daha başka ne anlatır? Bu vaziyette bile ona içki cezası vuran hukukçular var. İslam fukahası var. O ayrı bir konu. İhtilaflı bir mesele olduğu için girmeyelim. Dolayısıyla he, bu ayet-i kerime bunu da mevzu bahis ediyor. Önümüze getiriyor. Ebediyen onların şahitliklerini kabul etmeyiniz. Kimlerin? Kimlerin? namuslu ve iffetli sağlam kaleler gibi namuslarını koruyan kadınlara iftira eden erkeklere onların şahitlikleri ebediyen kabul edilmeyecek. Ayet-i kerime böylelikle ha ve ulaykihumul fasikun ve işte onlar fasıklardır. Fasık doğru yoldan çıkan demek. Doğru yoldan çıkmış oluyorlar diyor. Fasıklık edenlerdir. İftira eden ile ilgili olarak ayet-i kerime üç temel hükmü ne yapmış olmaktadır? Ortaya koymuş olmaktadır. Bir, ona celde vurulması. İki, ebedi olarak şahitliğinin kabul edilmemesi. Üç, fasık olduğu. Ondan sonraki ayet-i kerime bir istisna getiriyor. Bir istisna getiriyor. Oraya girmeden ve bu istisnanın bu üç hükümden hangisiyle alakalı olduğuna dair e, açıklama vermeden, açıklamada bulunmadan bir hususa daha dikkat çekelim. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Erkekler, kadınlara iftira edenler. Peki ya kadınlar kadınlara iftira ederse ne olur? Veya tersi olursa kadınlar erkeklere iftira ederlerse ne olur? Hüküm değişmez. Hüküm değişmez. İftira eden ister kadın olsun, ister erkek olsun. İftiraya maruz kalan ister kadın olsun, ister erkek olsun. Aynı şeydir. Aynı hüküm geçerlidir. Ya dört şahit getirecek veya da seksen celde vurulacak ve şahitliği ebediyen kabul edilmeyecek. Edilmeyecek. Ve aynı zamanda bunlar fasık olarak nitelendirilecekler. adlandırılacaklar. Ve ulaika <Sessizlik> humul fasiqun ayet-i 5. ayet-i kerime bu dördüncü ayet-i kerimeden istisnada bulunuyor. Diyor ki Estaizu billah. İllellezine tâbû min ba'di zâlike ve aslahû. Bu iftiradan sonra tevbe edenler ve ıslah edenler yani düzeltenler müstesnadır. Müstesnadır. Fe inne Rahim. Şüphesiz Allah Mağfireti pek büyük Merhameti pek çok Olandır Şimdi Dediğimiz gibi Dördüncü ayeti kerime Üç temel hüküm Öngörüyor Ona celde vurulması Şahitliğinin Ebediyen reddedilmesi Fasık olması Ama Bundan sonra tövbe edip ıslah edenler Müstesnadır diyor. Neden müstesna? Bu üç hükümün de dışında, bu üç hükümün de dışına mı çıkıyorlar? Bu üçünden de mi istisna oluyorlar? Yoksa bir kısmından mı? İslam alimlerin fukahanın ittifakı ile istisna ceza ile alakalı, yani onlara celde vurulması, yani sopa vurulması ile alakalı değildir. Bu hususta İslam alimlerinin fukahanın icmağı vardır. Yani o ceza 80 değnek cezası hiçbir durumda düşmez. Düşmez. Tevbe İmam Ebu Hanife şahitliğinin kabul edilmeyeceği konusunda etkili değildir der. ...bir kimse bir defa zina iftirasında bulundu mu... ...hiçbir şekilde şahitliği kabul edilmeyecektir. Üçüncü hüküm olan fısıttan diğerlerine göre edilecektir. Halini düzeltirse, tövbe ederse... ...artık eski haline döner derler. Ama bu hanif hayır. Şahitlik konusunda bir defa yaptı mı bu işi... Bir daha şahidliği kabul edilmez. Üçüncü hüküm olan fasık oldukları hükmü İmam Ebu Hanife dahil <gülüyor> tövbe edilmesi halinde o kişi fasıklıktan kurtulur. Bunda da icma vardır. ıslah <Gülüyor> etmekten maksat ne? Hallerini düzeltmek. Hallerini düzeltmekten maksat amellerini düzeltmeler demektir. Yani bu insanın bir daha böyle bir iş yapmadığı tövbe ettiği ve bir daha böyle bir uzun bir süre bu hale vesül etmediği görülürse Hakim de bu anlaşıldığı kadarıyla o çektiği ceza aklını başına getirmiştir. Kanaatine sahip olacak olursa şahitliğini kabul eder. Veya öbür alimlere göre, Ebu Hanife dışındakilere göre ve Ebu Hanife'ye göre halini ıslah edip düzeltmiş olur. Tövbesi kabul olur inşallah diyor. Feinnallaha Rahim Şüphesiz Allah pek mağfiret edicidir ve pek merhametlidir. Cenab-ı Allah'ın bütün Esma-i Hüsna'sı Arapçada mübalağa kipleri vardır. Mutlaka mübalağa kiplerinden birisiyle yapılmıştır. Mesela El-Alim, el khabir el El-Kahhar, Buradaki El-Gafur, Rahim gibi. Niçin? Çünkü bu isimlerin delalet ettiği manaları kısmen mahlukatta olabilir. Biz de görürüz. Ama Cenab-ı Allah hem basirdir hem de isminin başına eliflam getirilir. Bir insana bir mahluka Nahiv kuralları gerektiği hallerde hariç cümle içindeki kullanım hariç bir mahluka isim olarak Cenab-ı Allah'ın ismi olduğu gibi hem başına eliflam getirerek hem mübalağa kipiyle mesela el basir demek adını vermek caiz değil. Çünkü hem malum görendir hem mübalağalı görendir. Yani her şeyi gören. Her şeyi gören o malum zat. Kimdir o? Cenab-ı Allah. Bu şekliyle isim kula verilmez. Bu vesileyle böyle ufak bir incelikten de bahsetmiş olduk. Ama her zaman için burada nedir? Allah'a geldiği için al-Rahim nedir? Allah zaten marife bir isimdir. Marifenin sıfatı marife durumundadır. Marife hükmündedir. Burada sıfat değil, haberdir zaten. O ayrı bir konu. Allah mağfiret edicidir. Çokça ma mağfiret edendir. Çokça merhametli ulandır. Peki, durum böyleyken, ya bir kimse, bir kimse, kendi zevcesine zina iftirasında bulunacak olursa ne olur? Adam mı 80 değnekle kurtarılacak? Peki 80 değnek yedi ondan sonra nasıl zina iftirasında bulunduğu hanım ile yaşayabilecek veya yaşamasına göz olacak ve kendisi bunu nasıl havsalasına sığdıracak? Bu hususta Cenabı Allah belki dünyanın hiçbir hukukunda bulunmayan Fıkıh müstesna özellikli bir müeyyide, bir yaptırım getirmiştir. Değerli kardeşlerim evvela şunu bilelim. Her bir hukukun müeyyidesi Özellikle suçlarda sadece cezadır. İslam'da ise müeyyidelerin başında Allah korkusu ve uhrevi ceza gelir. Mümin için de inanın en büyük müeyyide budur. Budur. Onun için Müslümanların mesela müeyyidenin en mevzubahis olmayacağı ...hal hangisidir? Savaştır. Savaşta cinayetler çok kolay işlenir. Haklar... ...daha doğrusu haksızlıklar çok kolay yapılır. Bugün de yaşayıp da... ...bunun ne kadar doğru olduğunu... ...anlamayacak kimse olamaz. Peki niye bu haklar o kadar kolay işlenebiliyor... ...haklar kolaylıkla çiğnenebiliyor... Çünkü bu savaşları yapan taraflar ve bu savaşları fiilen körükleyen ve kendileri ifade edindeyse başlatıp götüren taraflar Müslüman olmayan taraflar. Müslüman bir kimse savaş halinde bile Sivil hedeflere hücum edemez. Sivillerin üzerine hücum edemez. Ederse, kim haksız yere birisini öldürecek olursa, bütün insanları öldürmüş gibidir. Uhrevi cezasına muhatap olur. İkinci olarak, her kim bir nefsi bir başka nefis karşılığında yani başkasını öldürdüğü için olmayarak yeryüzünde fesat çıkartmak amacıyla öldürecek olursa onun cezası ellerinin kollarının çaprazlama kesilmesi yahut ve yeryüzünden sürgüne gönderilmesi diye devam ediyor. Öldürülmeleri asılmaları el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi gibi bütün cezalar madde madde yazılıyor. Bir Müslüman dolayısıyla sabit olduğu takdirde bu şekilde hiçbir hakka hukuka riayet etmeden sivil hedefleri bu şekilde bombardıman edecek olursa veya sivil bir kimseyi öldürecek olursa öldürme şüphesi ihtimali yok. Onun cezası bunlardan birisidir. Üsame radıyallahu aleyh bir kafiri takip ediyor bildiğiniz gibi meşhur bir hadistir. Bir kafiri takip ediyor. Onu yakalıyor. Tam kılıcı kaldırıp veya mızrağını kaldırıp ona saplayacakken la ilahe illallah diye veriyor. Üsame samimi olmadığını, kılıç korkusuyla bunu yaptığını kabul ederek kellesini uçuruyor. Ama içim diyor rahat etmedi diyor. Ben doğru mu yaptım diye Resulullah'a sordum diyor. Resulullah'a sordum. O la ilahe illallah dedikten sonra onu gerçekten öldürdün mü diyor. Evet öldürdüm ya Resul. Yarın adam la ilahe illallah karşına çıkarsa ne yapacaksın sen? Resulullah diyor bana bu sözü o kadar tekrar etti ki, keşke o ana kadar Müslüman olmasaydım diye temenni ettim diyor. Halbuki o zamana kadar Resulullah cihad etmiş, iman etmiş bilmem ne vesaire vesaire. O ana kadar diyor keşke iman etmemiş olsaydım diye temenni ettim. İnsanlık İslam'dan haberdar olmadığı gibi Müslümanlar da İslam'ın bu gibi harikul adem muhteşem güzelliklerinden inceliklerinden haberdar değildir. Haberdar olmadığımız için de İslam adına birileri cinayet işliyor en ufak bir şüpheyle ben işte İslam devleti olarak bunu yapıyorum dediği zaman kimse de Yok ya İslam'da böyle bir şey yok diyemiyor. Ya acaba Müslümanım diye kendisini zannedenler bile ya acaba İslam böyle bir şey müsaade eder mi? Hastaneye bombardıman ediyor İslam adına. Öyle iddia ediyor. Pazar yerinde veya fırının ağzında millet ekmek bekliyor. Gidiyor onu bombardıman ediyor. gelmiş İslam adına ben cihat ediyorum. Tövbe estağfurullah. Sen o cihadı istismarınla yerin yedi kat dibine geçiyorsun farkında değilsin. Bu şekilde ölüm korkusuyla La ilahe illallah dediği şüphesi varken onu öldüremezken şu kadar yıldır Müslüman olarak bilinen sen dün çıktın daha ortaya ve diyeceksin ki bu adam kâfirdir diye öldüreceksin ha. Böyle şey mi olur ya? Bu İslam'ın neresine sakacak? Neresine oturacak? Onun için her şeyin cahili evvela cahili olduğu mevzu için tehlikedir. Doktor doktorluğu bilmezse Doktorluğun anasını ağlatır. Tüccar ticaret ahlakını bilmezse ticaretin anası ağlar. Anne anneliğini bilmezse evlatlarımız ağlar. Günümüzde olduğu gibi. Baba babalığını bilmezse haneler yapılır. Müslüman Müslümanlığını bilmezse de Müslümanlık bu şekilde maalesef yerlerde sürüyor. Namaz kılmamız farz-ı aynı olduğu gibi bu dini hakkıyla bilmek de yeteri kadar en azından bilen insanlarımızın bulunması da ümmet üzerine öylece bir farzdır. Bilmeyenler de bilenlere kulak verecek. Bilenlere sormadan bu mesuliyeti iş üzerlerinde de atamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yapacaksa bilmiyorsan soracaksın. İş işten geçtikten sonra sormak yok. O olmaz. Ortaklık kuruyor. Şeriata göre kurup kurmadığına kulak asmıyor. Ondan sonra ortaklar birbirlerine giriyorlar. Ey şeriat gel aramızdaki anlaşmazlığı çöz. Ya şeriat senin densizliğini te temizlemekle mi uğraşacak? Baştan beri bilmiyorsan Müslüman birisine şart nameni hazırla. Git İslam'ı bilen, şirket hukukunu İslam'a göre bilen birisine göster. Biz böyle sözleştik, böyle anlaştık. caiz miydi? Yaptıktan sonra yaptım oldu olmaz böyle bir şey. Bilmiyorsan öğreneceksin kardeşim. Onun başka yolu yok. Yoksa mesul olursun. Yoksa mesul olur. Sorunu da Fetvanı da adam gibi soracaksın. Yalan yun, yanlış, yarım yamalak anlatıp fetvayı lehine çıkartacak şekilde soru sorarsan onun vebali de sana aittir. Ben fetva aldım demekle de kurtaramazsın Allah'ın huzurunda kendini. Dolayısıyla bu manada e, İslam hukukunun müeyyidesinden başladık. En büyük müeyyide evvela Allah korkusu, ahiret korkusudur. Fakat laik hukuklarda, beşeri hukuklarda böyle bir müeyyide olmadığı için kolaylıkla zalimlik edebiliyorlar. Zulmedebiliyorlar. Zulümlerin boyutlarını şu 15. asırdan itibaren samimi söylüyorum. Aslında biraz da Müslümanların aslında onlara ayna tutması açısından biraz bu işle uğraşması lazım. Mesela, Batı medeniyetinin karanlık bir tarihi vardır. Karanlık bilinmeyen manasına değil, hatta utanç tarihi vardır. Değil mi? 1400 küsur yılda Amerika'ya ayak basıldığı zaman, Şu kadar milyon kızıl derili vardır. 1900'lü yıllara kadar 1945'lü yıllara kadar gelininceye kadar 30-40 milyon veya 70-80 milyon bazılarına göre yerli öldürüldüğü söyleniyor. Evet ve buna benzer. Afrika'dan İngiltere'ye gemilerle taşınacak olan Zenciler, köleler yani köleleştirilenler %75'i gemide ölse %25'ini gemiye çıkarır İngiltere'ye ulaştırabilseler Saksalim kendilerini kar yapmış kabul edeceklerdi. Birinci dünya harbinde ikinci dünya harbinde bu harpleri İslam çıkarmadı. Şu anda cereyan eden harpler 1990 yılından bu yana, 1980 yılından bu yana, Afganistan'ın işgaliyle birlikte, günümüze kadar devam eden bu savaşlarda, kim katil, kim maktul? Katiller kimler? Öldürülenler kimler? Değil mi? Niçin peki bunu yapabiliyorlar? Çünkü, çünkü, Onların hukukları orman hukukudur. Orman kanunudur. Orman kanununda kuvvetli haklıdır, hak kuvvetliliğindir. Bu gavurlar şu anda İslam dünyasında bütün cinayetlerini güçlerine istinaden işliyorlar. Ama Müslüman güçlü olduğu zaman bile zulmetmemiştir, etmez de. 14 asırlık İslam tarihi ortadadır. İslam tarihinde en ufak bir zulüm hadisesi savaş zamanında bile yoktur. Var mı, olmuşsa istisnai olarak onun da cezası verilmiştir. Bunlarla şunu anlatmak istiyorum. Biraz sonra bahsedeceğimiz altıncı ayet-i kerime ve devamında çok önemli bir hukuki ve idealerden bahsedeceğiz, göreceğiz. Bu müeyyidelerin özelliği Allah korkusudur. Allah korkusudur ve hiçbir zaman layık hukuklar ve hukuk savunucuları diyemezler ki burada müeyyide olmadığı için bu hukuk olmaz maddi müeyyide yok. Asıl sizin maddi diye güvendiğiniz müeyyideler işe yaramıyor. Birleşmiş milletleriniz ne işe yarıyor? Yerin dibine batsın gitsin sizin bu milletleriniz zulümden başka hiçbir işe yaramıyor. Zulme sessiz sedasız kalmaktan başka bir işe yaramıyor. Hadi müeyyide yok, olmaz diyorsunuz. E Birleşmiş Milletler İsrail devletiyle alakalı şu kadar karar almıştır. İsrail'i mahkum eden hangi kararı uygulayabildiler? Ben 67 yılındaydı hatırlıyorum galiba. Adalde 67 idi. Sovyetler Birliği Çekoslovakya'ya girdi da böyle bizim o 15 Temmuz'daki gibi böyle şeyler gitti. Rus tankları yürüdü insanlar İnsanlar ezildi öldürdü. Kaç kişi öldü hatırlamıyorum. Birleşmiş Milletler'e geldi. Mesela Rusya veto etti bitirdi. <gülüyor> Rusya güya mahkum edilecek Sovyetler Birliği. O zaman mahkum edilecek veto hakkı var ya olmaz dediler. 16-17 yaşlarındaydım. Ya böyle Birleşmiş Milletler, böyle devlet, böyle dünya mı olur ya? Dedi. İnsanların biraz gözlerin açılması lazım. Evvela bizim İslam ile küfür arasındaki farkı sadece itikadi olarak değil, her bakımdan bütün ayrıntılarıyla, hayata yansımasıyla bilhassa iyi anlamamız, kavramamız lazım ve bunu muhataplarımıza anlatabilmemiz lazım. Buna da seferber olmamız lazım. Adil olacağız yine de fakat bu adaletimiz bile inanın birçok aklı başında birçok insanın aklının başına gelmesine sebep teşkil edecektir. Eğer biz yapmamız gerekenleri yapmıyorsak da maalesef kendimizi kınamaktan başka bir iş yapamayız. Rabbimiz bizlere her zaman için doğrunun peşinde olmayı, doğruya sahiplenmeyi doğrunun gereklerni yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. Birazdan devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. al billah. al-Rahim. Estağdou kalmıştık diyor ki, "ve olsunlar ki, olsunlar zina isnat eden, zina iftirasında bulunanlara gelince ve <gülüyor> kendilerinden başka da şahitleri bulunmuyorsa yok hanımını evde bırakmış gidiyor her zamanki gibi bir şeflerinde bir dönmüş bakmış ki eyvah her şey Allah bullak olmuş. Kendisinden başka yok şahidi. Biraz sonra konuyla alakalı hadisi de ayetin nüzul sebebi inşallah aktaracağız, anlaşılacak. Bu durumda onlar Allah adına şahitlik yaparak şey edecekler. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ Bakın bu şimdi göreceğimiz hukuki müeyyide günümüz hukuklarında yok. Türk hukukunda mesela böyle bir durumda sadece cürm-i meşhud denilen bizzat planlayacaksın, gözleyeceksin, şu kadar zaman yapacaksın, bilmem ne edeceksin, arkadaşından rica edeceksin, hakimden, savcıdan, şuradan, buradan izin alacaksın. O iş yapılınca evinde baskın yapacağız. Git işine sen de. Bunu nasıl ispat edeceksin? Nerede? Böyle bir şey olur? Başka türlü olmaz diyor. Ama İslam bu manada az önce bahsettiğim Allah korkusu müeyyidesiyle işe parmak basıyor. Evet. O durumda diyor fe şehadetu ehadihim yani ...zevcesine zina iftirasında bulunanlardan bir kimse... ...şu şahitliği yapacaktır. Şu şekilde şahitlik yapacak. Ne? Erba'u şehadet. Dört defa şahitlik edecek. Billahi... ...innehu lemines sadıqin. Diyecek ki, vallahi... ...ben... ...karım hakkında bu söylediklerimi doğru olarak söylüyorum. Diyecek. Velhamisetu. Beşinci şahitlik de şöyle olacak. Enne lanetellahi aleyhi inkâne minel kâzibin. Eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Veya hatırımıza gelebilir. Ya birisinin zina ettiğini söylemek için dört şahit yetiyor. Bu ne? Niye burada? Hem bir yemin hem Allah'ın laneti. Dört tane yemin hem de Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Neden? Şundan dolayı. Dört şahitlik Dört defa Allah adına şehadet etmek, şeyden dolayı, dört şahidin yerine geçmesi için. Allah'ın lanetini dilemesi de, yalan söyleme ihtimalini sıfıra indirmek içindir. Çünkü, Allah adına yemin ediyorum ki doğru söylüyorum dediği bitti. Bunun akıbetini herkes anlamayabilir. Söyleyen de idrak etmeyebilir. Bu söze muhatap olan da. Ama bir mümin bilse ki bir mümine lanet okumak değil bir mümine bir eşyaya ölmemiş hatta bir kafire kafir olarak öldüğü bilinmeyen birisine dahi lanet edilemez. Bir yolculukta Birisi bir deveye lanet okuyor. Peygamber derhal o devenin yükünü indirin, yularını çözün, serbest bırakın diyor. Niye ya Resulallah? Bir şekilde haksız da olsa lanet edilmiş olan bu hayvan bizimle beraber bulunmamalıdır. Haksızca lanet edilmiş lanet o kadar büyük bir şey. Ne demek lanet? Lanet... Allah'ın rahmetinden ümit kesmek demek. Allah'ın rahmetinin dışında olmasını dilemek demek. Kovmak demek. Şeytana lanet okumak caizdir. Kafir olduğu kesin olarak bilinen veya toplu olarak bütün kafirlere. Lanet okumak caizdir. Başka türlü, hele Müslümansa, muayyen bir insana lanet okumak hele hele insanın durup durduk yerde kendisine lanet okuması en büyük günahlardandır onun için Cenab-ı Allah bu işi ağırlaştırıyor biz bu gibi hükümlerden ve bunların ayrıntılarından haberdar olmayan bir toplumdan bahsetmiyoruz İnsanlardan öyle insanlardan bahsetmiyoruz Bunların ne demek olduğunu, lanet okumanın, Allah adına yemin etmenin ne demek olduğunu bilen, insanların, Müslümanların yaşadığı bir toplumdan bahsediyoruz. Onun için o zaman bu toplumda yemin pek büyük bir müeyyide olur. Bu şekilde bir yemin. Peki erkek yemin etti ne olacak? Kadının kendisini savunma hakkı var mı? Var. Erkeğin her şeye rağmen yanlış görme, isabet etmeme veya bir sebepten dolayı böyle bir iftirayı yapacak ve böyle bir yemini yalan yere yapacak kadar dinden uzaklaşmış olma ihtimali olabilir mi? Zayıf da olsa, çok zayıf da olsa var. Peki bu durumda kadın Böyle bir iftiranın küçük bir ihtimal de olsa kurbanı olması da Kur'an tahammül eder mi, İslam tahammül eder mi, ilahi adalet tahammül eder mi? Hayır. Onun için bu manada kadına da aynı şekilde kendisini koruma hakkı tanınmıştır. Şu İslam'da kadının değeri yoktur. Kadının şöylesi vardır, böylesi vardır. Diyen insanlar eğer cahil değillerse kasıtlı, gareskar İslam düşmanlarıdır. Cahilseler öğrensinler. Hem cahil hem İslam'a iftira o da o da vebaldür. O da kusurdur. O da affedilmez bir hatadır. İkisi de birbirinden büyük al birini vur ötekine. Onun için Cenab-ı Allah burada kadını nasıl koruduğunu, nasıl himaye ettiğini tıpkı erkek gibi aynı şekilde muhafaza ediyor. Nasıl ki erkek bu şekilde evine geldi ve böyle bir hadiseyle karşılaştığı zaman onu içinde saklamakla veya her şeye rağmen git kardeşim git. Sana yol veriyorum, seni boşuyorum demek gibi bir durumla karşı karşıya boşasa bile bir kadını. Böyle bir şeyi gözleriyle görmüş olan bir erkeğin bunu hayat boyu müeyyidesiz olarak taşıması mümkün değil ki. Cenab-ı Allah onun için insanın, insanın beşeri duygularına, şuuruna, hissiyatına bu şekilde ehemmiyet veriyor. Kadın da böyle bir iftiraya maruz kalmışsa gerçekten, Cenab-ı Allah onun da kendisini savunma ve koruma imkanını kapısını, hakkını ne yapıyor? Açık tutuyor, hakkını veriyor. Ve diyor ki وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَبِ O kadından cezayı uzaklaştırır. Ne ne en teşhede arba'a şehadatin billahi innehu leminel kâzibîn şüphesiz ki o yani bana iftirada bulunan bu kocam Allah adına şahitlik ederim ki yalan söyleyen birisidir diyecektir aynı şekilde bunda da 5 yemin var vel hamisete اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ السَّادُقِينَ Beşincisinde de diyecek ki, eğer bu, bana bu iftirayı yapan kocam doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı üzerime olsun. Allah'ın gazabı birisini bulursa, Allah'ın laneti birisini bulursa, o insanın cennet yüzü görmesi mümkün değildir. Bir mümin için bundan daha büyük bir müeyyide olmaz, olamaz. Allah bana rahmet nazarıyla bakmayacak. Bu dünyada nasıl yaşarım, ahirette nasıl? Allah'ın huzuruna çıkarım. Cennete girme ümidimi nasıl Bismillah kaybeder? Bir müminin hasılası bunu alamaz. Dolayısıyla müminin önünde doğru söylemekten başka bir yol yok. Doğruyu söyleyecek. Görmediğini gördüm demeyecek. Yapmadığını yaptığına da yapmadım demeyecek. Birisinde Allah'ın laneti, diğerinde Allah'ın gazabı mevzubahistir. Aksini yaparsa. Şimdi, biraz sonra da geleceğiz, kısaca değineyim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de zina edenlere celde cezası var. Sopa cezası var. Dövme cezası var. Ne derseniz artık. Fıkhi, bizim fıkıhtaki adı bunun celdedir. Kur'an-ı Kerim'deki adı gibi. Rejim cezası yok. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şeye yok diyeceğimiz, İslam'da da yok diyeceğimize dair bir delil de yok. Kusura bakmasınlar. Kur'an-ı Kerim'de yoksa İslam'da da yoktur. Sonucunu nereden çıkartıyorsunuz? cenab Allah inned dina kuran demiyor ki. Allah'ın nezdinde geçerli olan din Kur'an'dır mı diyor. Ayet böyle midir? Değildir. Allah inned dina indallahil وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ مِ diyor, غَيْرَ الْاِسْلَامِ قُرْآنَ مِ diyor. Dinen diyor. Kim İslam'dan başka bir Kur'an ararsa, öyle midir? Yok. Kim İslam'dan başka bir din ararsa diyor. Demek ki Kur'an eşittir İslam diyemez kimse. Evet bu. Ne demek istiyorsun Hoca Efendi? Diyeceksiniz. Şu demek. Kur'an'da İslam, İslam'ın itikadi ve ameli hükümlerinin tamamıdır. Din olarak İslam'ın bütünüdür. İtikadi ve ameli bütün hükümlerin adı nedir? İslam'dır. Onun için itikadi ve ameli yerine getirmek durumunda olduğumuz sert ve cemiyet olarak, toplum olarak, devlet olarak Getirmek durumunda olduğumuz, riayet etmek durumunda olduğumuz hükümlerin tamamı İslam'dır. Hükümlerin tamamı İslam'dır ve İslam Allah'ın nezdinde makbul olan dindir. Ama Kur'an ne diyor bakın? Şu manada o zaman ancak söylenebilir. Mesela ne diyor? Wa ma kana mu'minin Mesela diyorum bir bu konuda okunacak yüzlerce örneklerden hatırlanacak yüzlerce ayetten birisini sadece hatırlatıyorum. Etkileyici bir ayet-i kerime bu konuda. Ve ma kana li mu'minin la mu'minetin izâ kadallâhu ve rasûluhu emran en yekûne lehumul-khiyretu min emrihim. Erkek ve kadın Dikkat edelim. Erkek ve kadın, mümin hiçbir kimse, özne bu, bitti. Allah ve Resulü, bir iş hakkında hüküm verdiği takdirde, istediklerini yapamazlar. Allah hükmetti takdirde deseydi, biz o zaman inned dina indellahi'l-Kur'an ile inned dina indellahi'l-İslam eşittir diyebilirdik. Fakat Allah ve Resulü diyor. Allah'ın hükümleri Kur'an'da. Peki Resulün hükümleri nerede? Bana birisi söylesin bakayım. E o zaman kusura bakmasınlar, Allah ve Resulü, Allah hüküm veriyor, Resulü hüküm vermiyor demiş oluyorlar. Resulü hüküm vermiyor demek de, ayetin bu kısmını yalanlamak demektir. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki, Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, sadece Allah hüküm verdiği zaman mı diyor? Demiyor. Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman diyorsa, demek ki Allah'ın da hükmü var. Resulünün de hükmü var. Resulünün de hükmü var. Güzel. O halde burada şu soru sorulur. Allah'ın hükmü nerede? Resulün hükmü nerede? Allah'ın hükmü Kur'an'da. Burada müttefikiz. <gülüyor> Resulün hükmü nerede? Biz müttefikiz ama onlar da ittifak etmek zorundadırlar. Resulün hükmü de sünnettedir kardeşim. Sünnet-i seniye de öyle, her önüne gelenin, şu hadis bu hadis bu hadis bu hadis, dediğine İslam alimleri dememiş ki, dememiş ki, kılı kırk kayarmakla kalmamışlar, kırkta birini bir daha kırk ayarmışlar. Hadis ilmiyle iyi veya kötü uğraşmış olanlar bunun ne anlama geldiğini bilirler. O halde öyle efendim hadisle ilgili şüphelerimiz var falan filan yok. Rejim cezasını kabul etmek Yahudileşmektir, Yahudileşme temayülüdür. Vallahi rejim cezasını kabul etmemek Yahudileşmedir. O temayüldür. Çünkü Yahudiler rejimi değiştirdi. Tevrat'ın orijinalinde aslında rejim vardır. Değiştirdiler, kabul etmediler. Ömer radıyallahu anh o müstesna ferasetiyle diyor ki dikkat edin diyor. İsrail oğulları rejim konusunda hataya düştüler. Korkarım ki bu ümmet de bu noktada hataya düşer diyor. Bu noktada da hataya düşmekten korkun diyor. Niçin bunu söyledim? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buradaki azabın ne olduğunu ayet-i kerime açıklamıyor. Ayet-i kerimede bunun Yüz olduğunu nereden çıkaracağız? Kim söyleyebilir? Kafadan söyleyecek. Çünkü evli olanlara veya bir kimse bu şekilde yemin etti, kadın da yemin etmedi diyelim. O zaman iddiayı kabul etti. Bu durumda olan kadınlara veya öbür tarafta şey edilecek ne? Azap nedir kardeşim? Buradaki azaptan kasıt ne? Buhrevi azap mı? Yoksa sadece 80 değnek mi? Yoksa 100 değnek mi? Değil mi? Muhtemel 3 tane ihtimal var. Hangisi? Şudur. Neye dayanarak? Neye dayanarak söylüyorsun? Delilin olması lazım. İşte bizim buradaki azabın ne olduğunu söylemekteki delilimiz ortadadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde lanetleşen insanları lanetleşmeyi kabul etmediği halde etmediği takdirde etmeyen yani iftiraya maruz kalan kadın iftirayı kabul etmiş olacağından recmedilmiştir evli olmasa hasebiyle. Eğer lanetleşmişse kendisi de hayır yalan söylüyor diye ayette belirtildiği şekilde lanet etmiş ve reddetmişse o zaman iftira etmiştir. İftira eden de 80'de inen cezayı yiyecektir. Ha. İkisi de yemin ederse burada e, evlilerin farkı var. İkisi de yemin ederse bir daha birbirleriyle evlen, evlenememek üzere birbirlerinden ayrılırlar. Anında ayrılırlar. Şimdi bunu kısaca belirttikten sonra. Yani demek ki zina ile alakalı olarak söz konusu olan cezalar. Bir, bekar ise yüzcelde. Bekar ise yüzcelde. Evli ise rejim cezası. Zina iftirası dört şahitle ispatlanmadığı takdirde ispatlanmadığı takdirde 80 değnek. Evliler arasında zina iftirası olursa, kadın yemin etmezse iftirayı kabul etmiş olacağından recm edilecek. Yemin ederse birbirlerinden ayrılacaklar. Kısacası cezalandırmaların özeti bu. Ve bunu Cenab-ı Allah bu mübarek surede yapmış oluyor, açıklamış oluyor. Hocam, eden, da, yani evli olanlar, da oluyor. Demiş, Bu konuda kadın zina iftira ettiği takdirde dört şahit getirecek. Lanetleşme değildir o. Çünkü erkeğin zinası aleni olur bu durumda. Kadın eğer başka bir kadının, daha doğrusu o kadın da ayrıca evliyse yani o orulukça teferruatlı detaylı bir meseledir. O mesele girersek fıkıhtan içinden çıkamayız. Konumuza isterseniz şey edelim, devam edelim. Bu şekilde e, vel hamisete enne vadadallahi aleyha inkâne mine s-sâdikîn dedikten sonra. Dedik ki, sure, nur suresinde Dikkat edeceğimiz üzere bu sure Medine'de nazil olmuştur. Medine'de nazil olmuştur ve ilk yıllarda geçen dersimizde temas ettik. Nazil olan, zina edenlerle alakalı olarak Allah onlara bir çıkış yolu gösterinceye kadar onları evlerinde hapsedin diyor. Demek ki daha Medine'ye hicret eder etmez. İslam toplumu Kurulmaya başladığı, oluşuma başladığı ilk yıllarda zina hükmü nazil olmuyor. Bir süre daha geçiyor. Bir süre daha geçiyor ve surenin nüzul tarihi hicretin 6 ile 8. yılları arasında kabul edilecek olursa Medine döneminin ilk yarısından sonra mevzu bahis oluyor. en erken tarihle 4. yıl kabul edilirse Medine dönemin yaklaşık yarısında. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Sen çıkacaksın bir proje olarak. Ondan sonra diyeceksin ki ben işte Allah'ın hududunu uyguluyorum. Önüne geleni, efendim, zina suçu sabit olmuştur. Recm edeceksin, yüzde inek vuracaksın. Veyahut da efendim, çok affedersiniz, Lut kavminin amelini işlediği için damdan aşağı atacaksın. Bunun için de ilgili ayetleri, fıkıhı bilmem ne falan, fıkıh hükümleri çok açık ibarelerle, açık böyle fasih, fevkalade, güzel şeylerle okuyacaksın. İşte biz İslam devleti olduk, şeriatı kurduk diyeceksin. Toplumu oluşturmadan, toplumu Allah'ın hükümlerinin tatbik edileceği hale hazırlamadan, cahiliyeden devraldığın toplumu anında İslam şeriatının hükümlerini tatbik ediyorum diye ortaya çıkarsan, senin bu yaptığın sadece, seni imal eden ve kuran, siyonizmin ve haçlılığın, İslam düşmanlarının tamamının ve İslam'ı bilmeyen Müslümanların, İslam'ın cahil evlatlarının eline İslam aleyhinde her zaman için tutuşturulacak koca bir yangın malzemesi veriyorsun demek. Yani kardeşlerim, cahil dostlardan çektiğimizi bazen Gareskar düşmanlarımızdan çekmiyor. O için Allah rahmet eylesin. Mısır'ın Mısır eski bu Sisi Firavun'un babası diyelim. Nasır Firavun'un idam ettiği Abdülkadir Udeh. Allah rahmet eylesin. adem müstesna bir eseri var. Hepinizin veya çoğunuzun bilmiş olduğunu veya gördüğünü en azından veyahut da bir miktarını da okumuş olduğunu tahmin ettiğim. Türkçe'ye İslam ceza hukuku ve beşeri hukuk diye tercüme edildi. Abidevi bir eser. التaşri'ül cinai mukarrenen bil kanunil vada'i diye. Tercümesi de isim olarak güzel. Böyle bir kitap telif ediyor neyi anlatacaktık. Ha. Orada bu idam ediliyor tabi. Bunları Allah rahmet eylesin. İslam ceza hukukunun müeyyideleriyle, ilkeleriyle, özellikleriyle sizin de sorduğunuz sorunların cevabı da dahil olmak üzere dört mezhebin fıkıhına göre ve hem de kaynaklarıyla müdellel fevkalade müstesna bir şekilde vaz'eden bir kitap. Şimdi bu ayet-i kerimenin nüzulüne geçmeden önce 10. ayet-i kerimeyi okuyup mealini verelim ondan sonra bu ayetin nüzul sebebini kısaca izah edelim. Diyor ki ayet kerime وَلَوْ لَا فَضْلُ ve عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ ayet kerimenin bu cezalardan sonra yer aldığını ve neyi dile getirdiğini bir dikkatle görelim. Eğer Allah'ın lütfu üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı. Ya değnek vurma cezasından bahsettik, lanet okumaktan bahsettik, Allah'ın gazabının üzerine olmasından bahsettik, şundan bahsettik hepsi ceza. Ne alakası var? İyice düşündüğümüz vakit Allah'ın cezalarının İslam ümmeti için İslam toplumu için ilahi bir lütuf ve onun bir rahmeti olduğunu idrak etmemiz anlamına geldiğini görürüz. Çünkü insanı, insanların oluşturdukları cemiyetleri, bu cemiyetlerin ne kadar girift ilişkiler ve kurumlar içerisinde alakalarını, sürdürdüklerini geçmişiyle ve geleceğiyle Allah'tan başka hiç kimse bilemez. İnsanları hangi hükümlerin ıslah edeceğini de Allah'tan başkası bilemez. Cenab-ı Allah kainatın haliki ve müdebbiridir. Alim ve hakimdir. Ve lütufkardır. O, in, onun koyduğu cezalar, hükümler ...bizim için bir lütuftur, bir rahmettir, bir merhamettir. Allah bizim için zorluk istemez. Bizi zorluğa koşmak istemez. Bizi yormak istemez. Her yanımız onun rahmetiyle dolup taşıyorken... ...onun indirmiş olduğu hükümlerin ve cezaların... ...lütuf ve rahmetten başka bir mahiyette olmasını kim düşünebilir? En azından bu bir mümin için mümkün değildir. Onun için olur ya ya bu cezalar ne olacak? Aileler bir iftiraya kurban mı edilecek? Şöyle mi olacak, böyle mi olacak gibi suçları masum göstermeye yönelik herhangi bir gerekçeye gerekçe üretmeye yer vermeyecek şekilde Cenab-ı Allah diyor ki ve eğer Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti Rahmeti. Bakınız değnek azabından bahsediliyor ve rahmetten bahsediliyor. Demek ki cezayı çeken için bu günahı işleyip de cezayı çeken için ceza nedir? Bir temizleme ve bir arındırmadır. Ve lütfu olmasaydı ve rahmeti olmasaydı ve ennallaha tevvâbun hakim. Allah da tevbeleri çokça kabul eden ve her türlü hükmü sapasağlam ve hikmetli olan olmasaydı haliniz nice olurdu demektir. Müslümanlar bunu anlamışlardı ilk Müslümanlar. Geliyor maiz kadın, maizli kadın. Ya Resulallah ben zinadan dolayı hamileyim diyor beni temizle. İfadeye dikkat buyurun beni temizle diyor. Demek ki bu cezadaki ilahi lütfu anlamıştı. Ahirete imanı o kadar büyük ki azap çekmesi ihtimali bulunan bir günahlara Rabbinin huzuruna gitmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah'ın rahmetine bakın o da İslam'ın rahmeti tabi. Git önce çocuğunu doğur öyle gel diyor. Çocuğunu doğuruyor ki. Ya Resulullah doğurdum. Görüyor musunuz kadının ceza çekmek isteyişindeki samimiyeti? Allah Allah. Hani diyeceği geliyor insanın böyle günah yarar can kurban. Vallahi. Şu imana bakın. Çocuğuyla geliyor. Ya Resulullah dediğin gibi işte çocuğum doğdu diyor. Git ona süt emzir. ...sana ihtiyacı kalmayacak... ...beslenmesi için bir hale getir diyor. Öyle geldi. Çocuğu unut ...bu sefer Resulullah emrediyor. Ya Resulullah ama böyle demiştin. Yok o emrediyor. Bitti. Alıyor, gidiyor. Çocuğu emziriyoruz. Artık... ...bir sene sonra mı altı ay sonra mı... ...bilemiyoruz. Elinde bir ekmek parçasıyla... ...çocuğu getiriyor. Ya Resulullah artık yemek yiyecek yaşa geldi diyor. Yemek yiyebiliyor. Gıda için bana ihtiyacı kalmadı diyor. Burada bitiyor mu? Bitirmiyor Resulullah meseleyi. Bu çocuğa kim bakacak diyor. Hiç kimse ya ne yapacağız biz böyle bir fiilden dolayı doğmuş olan çocuğu ben işte Şunun bunun çocuğunu büyüteceğim diye kimse demiyor, besleyeceğim, onu besleyeceğim demiyor kimse. Ben ya Resulallah diyor. Bir atılıyor hatırlıyor, onu bana ver ya Resulallah Kadın o halde ölseydi duygusu ne olurdu? Cenab-ı Allah ne şekilde olursa olsun bir kadının kalbine, Çocuk artık rahmine düştüğü andan itibaren ona femkalada bir bağlılık ve bir muhabbet verecek şekilde onun duygularını, halini, iç dünyasını böyle yaratıyor. Artık kadın benim oğlum emin ellerde. Çocuğumla öldüm demeyecekti. Demeyecek. Ona meydan vermiyorum. ''Ya çocuğum doğdu ama acaba telef olacak mı?'' Onu da dedirtmiyor. ''Tamam çocuğum ekmek yiyebiliyor ama ne olacak?'' Bakıyor ki, Resulullah'ın emriyle onun gözetimi altında emin ellere geçiyor. Bundaki rahmeti kimse tasavvur edemez. Bu kadın suçludur, doğru. Cezayı hak etmiştir, o da doğru. Fakat bu kadının cezasının sirayet etmemesi gereken halleri vardır. Kadının duygularını cezalandıramadık, cezalandıramayız. Çocuğuna karşı beslediği o fıtri duyguları İslam cezalandırmıyor. Şu ilahi şefkate ve merhamete bak. ...cezalandırılmıyor. Onun anneliğine... ...durum ne olursa olsun... ...evladının... ...korunmasına, bakımına... ...ihtiram duyuluyor, saygı duyuluyor. Saygı duyulmakla kalınmıyor, tedbiri alınıyor. İslam... ...bu şekilde... Evet temizliği muhafaza etmek isteyen bir toplum olduğu kadar insanların fıtri, tabii ilahi duygularına, şuurlarına da aynı şekilde gereken hürmeti gösteren bir din olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben gel de sünnet geç kardeşim sen bu incelikleri nereden anlayacaksın? Bu hadiste o kadar muhteşem manalar var ki. Gerçekten. İslam devletine, İslam toplumuna yol gösteren o kadar büyük hadiseler var ki. Olabilir. Mesela, Allah göstermesin. Bosna'da Müslüman kadınlar bazen işte karınlarımızdaki Müslüman olmayan veyahut da istemediğimiz bu çocuklardan dolayı utanıyoruz diyorlardı. Fetvalar sordular İslam alimlerine. Bu çocuklarımızı öldürebilir miyiz? İslam alimleri hayır öldüremezsiniz dediler. Onların İslami bir terbiye ile yetişmesini, bakımını her türlü ihtiyaçlarını karşılamak sizin ve diğer bütün Müslümanların vazifesidir. İşte budur. O çocuğun bu halde bir günahı yok. Hatta annesinin de Bosna'daki hadiselerde, yani gasp ediliyor kadın. Bu halde günahı yok, vebali yok. Çocuğun fıtratı İslam. Fıtratı benim yani. İslam'ın fıtratı ile gelecek. Bırakılamaz. Hele bir de bu işin bir adım ötesi var. Mazlum yetimlerimiz var. Suriye'den, Irak'tan ve daha başka yerlerde. Bunlar tamamıyla küfrün zulmünün mahsulü. Anneleri, babaları öldürülüyor. ortada yetim çocuklar kalıyor. Bunlar Allah'ın bu ümmete emanetidir bu ümmet onlara bütün imkanlarıyla sahip çıkmak zorundadır. Yetim peygamberin ümmeti yetimlerine sahip çıkmak zorundadır. Bunlar annesi babası yoksa ümmetin tamamına emanettir. Sen o emaneti korumazsan gelir elin yavur misyoneri Onları alır götürür Hristiyan yapar. Zamanı gelince de belki de sana karşı düşman olarak kullanır. Buna dikkat etmemiz lazım. İşte bunlar Allah'ın lütuf, rahmeti Allah'ın tövbeleri çok kabul eden ve hakim olur. Günah işleyebilirsiniz. Burada ne kadar güzel gelmiş. Allah tevvaptır. Tövbeleri çokça kabul eden çünkü işlenen günahlardan, suçlardan, cezalardan bahsediliyor. Devaptır ve hakimdir. Bu hükümleri koyarken öyle rastgele birkaç kafanın kafaya, kafaya vererek ya şu suçu, şu cezayı verelim. Sonra bana ya olmuyor, hangiletelim. Olmuyor, ağırlaşalım. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Hukukun bir ciddiyeti var. Beşeri hukukun ciddiyeti de yok. Hiç kusura bakmasınlar. Konuyla alakalı söylenecek daha pek çok şey var. Vaktimiz bitti. İnşallah Rabbim tekrar üzerimize her zaman için Arapçada bunlara fetih diyor. Yani Allah bize doğruları anlatma, unutmama, söyleyebilme imkanını verir. Fethini müyesser eder. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.